Sümbül Sinan Efendi Dünya telaşesi içerisinde Rabbinin zikrini unutanın kalbi katılaşır. Kalbi katılaşan ibadetinden lezzet almaz. Bu dergahın kapısından giren dünya telaşesini dışarıda bıraksın. Ancak o zaman bu yolun manevi hallerine ulaşabilir. Dünya tutkusundan uzaklaşamayansa bir mürşire başvursun. Nihayetinde ona doğru yol gösterilecektir. İstanbul'un büyük velilerinden Sünbül Sinan Efendi 1452 yılında Merzifon'da doğdu. Gerçek ismi Yusuf bin Ali'dir. Sümbül Sinan Efendi Bülü uçağına kadar Isparta'nın Borlu kasabasında ilim tahsil etti. Oradan İstanbul'a geldi. Fatih Sultan Mehmet Han ve Sultan 2. Bayezid Han devrinin meşhur alim ve velilerinden olan Eftalzade Hamidüddin Efendi'den ders aldı. Ayrıca Çelebi Halife ismiyle şöhret bulan Muhammed Cemalettin Efendi'nin de derslerine katılmak istedi. Sultan 2. Bayezid Han'ın da hocası olan Çelebi Halife, o sırada Vezir-i Azam Koca Mustafa Paşa'nın kulede yaptırdığı dergahın hocalığını yapıyordu. Sünbül Sinan, Çelebi Halife'nin huzuruna gelip talebesi olmak istediğini bildirdi. Çelebi Halife kabul edince ondan ilim öğrenmeye, manevi açıdan olgunlaşmaya başladı. Sünbül Efendi'nin rüyası. Sünbül Sinan bir gece rüyasında bir kuyu gördü. Kuyunun başı çok kalabalıktı. Herkes su almak için uğraşıyordu. Kuyunun suyu çok derindeydi. Ve azdı. Bu sebeple suyu çıkarmak zor oluyordu. İnsanlar böyle su almak için uğraşıp dururken Sümbül Sinan kalabalığın arasına karışarak kuyunun yanına geldi. Gelir gelmez kuyunun suları ağzına kadar yükselip çoğaldı. Hem kendisi hem de etrafındakiler kolayca sularını doldurdular ve bol suya kavuştular. Sabahleyin rüyasını hocası Çelebi Halife'ye anlattı. O da Ey Sümbül Sinan, senin gönlünün ilahi feyzlerle dolu olduğu görülüyor. Böyle bir kalbe sahip olduğun halde, kendindeki bu feyzleri neden etrafa saçmıyorsun diyerek Sümbül Sinan'ı kucaklayıp alnından öptü. Sonra da, Ey Sinan, senin kalbin Allahü Teala'nın muhabbetiyle doludur buyurdu. Bu hadiseden sonra Sümbül Sinan vazifesine daha çok ve sıkı sarıldı. Nefsini terbiye etmek için riyazet ve mücahadeye girişti. Nefsinin istediklerini yapmayıp, istemediklerini yapmaya başladı. Çelebi halife onu sık sık odasına çağırır, baş başa sohbetlerde bulunurdu. Sümbül Sinan'a bol bol teveccüh eder, ona bütün bilgisini aktarırdı. Zahiri ilimlerde de bildiği ne varsa hepsini Sümbül Sinan'a öğreterek, halifesi olacak şekilde yetiştirdi. Bu bilgileri pekiştirmesi için Sümbül Sinan'ı Mısır'a gönderdi. Sümbül Sinan Mısır halkına Ehl-i Sünnet itikadını bildirmek, Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını öğretmek üzere emredilen yere gitti. Sümbül Sinan efendi Mısır'da yaşadığı dönemde birçok seveni oldu. Sürekli olarak İslami ilimlerle meşgul olan Sümbül efendi devrin alimlerinin tefsir kitaplarını okudu. Mısır Yılları Mısır hükümdarı Kaçmaz Sultan Sümbül Sinan Hazretlerine büyük hürmet gösterdi. Kendi yaptırdığı camide halkı irşad etme, hak ve hakikati anlatma vazifesi verdi. Mısır uleması ve evliyası Sümbül Sinan'ın yaptığı sohbetlerden onun büyük bir alim ve veli olduğunu anladı. İlmine hayran kaldılar. Kur'an-ı Kerim'e sahih sünneti seniyeye olan bağlılığını beğendiler. Bu sebeple ona saygı ve hürmette kusur etmemeye azami gayret gösterdiler. Sümbül Sinan Mısır'da insanlara 3 yıl kadar dinin emir ve yasaklarını öğretti. Hasta kalplere irfan ve pınarlarından şifalar sundu. allah Teala'nın kendisine ihsan ettiği feyiz ve bereketlerden onları da hissedar etti. Başta hükümdar olmak üzere bütün Mısırlılar onu çok sevdiler. Bu sırada İstanbul'da bulunan hocası Çelebi Halife'den bir mektup aldı. Mektubunda bu sene hacca gitmek üzere yola çıktığını, Şam'dan Mekke-i Mükerreme'ye giden yol güzergahını takip edeceğini yazıyordu. Bu hac yolculuğuna, Sümbül Sinan'ın da etmesini arzu ediyordu. O sene İstanbul'da büyük bir zelzele olmuştu. Zelzeleyi takiben de ve veba hastalığı baş göstermişti. Bu hastalıktan yüzlerce İstanbullu ölmüştü. Bu derdin bir çaresi olarak Padişah 2. Bayezid Han Çerevi Halife'nin Mekke-i Mükerreme'ye gidip bu derdin üzerlerinden kaldırılması için dua etmesini rica etti. Çelebi Halife de hazırlıklarını yapıp hacca gitmek üzere yola çıktı. Üsküdar'ı geçtiğinde Allahü Teala'nın izniyle veba salgını aniden durdu. Eseri bile kalmadı. Buna padişah çok memnun oldu ve Çelebi Halife'ye gitmenize lüzum kalmamıştır. İsterseniz geri dönebilirsiniz buyurdu. Çelebi Halife de madem ki bu hayırlı yolculuğa niyet ettik Bu hac vazifemizi yapıp devleti âliye i osmaniyenin selameti için dua ve niyazda bulunalım. Allahu Teala'nın siz sultanımıza hayırlı uzun ömürler ihsan etmesi için yalvaralım dedi. Sultanın müsaadesiyle yola çıktı. Koca Mustafa Paşa Dergahı Sümbül Sinan mektubu alır almaz, allah Teala'nın bütün işleri hikmetlidir. Kim bilir bu yolculukta ne hikmetler gizlidir diyerek hazırlıklarını yapıp Mısırlılarla helalleşti. O sene hacca gideceklerle yola çıktı. Uzun bir yolculuktan sonra Mekke'yi mükerremeye vardılar. Sümbül Sinan hac vazifesini yaparken İstanbul'dan gelen hacılarla görüştü. Onlar Şam'dan dokuz konak mesafede Tebük veya Hasa korusunun olduğu yere geldiklerinde Çelebi halifenin vefat ettiğini söylediler. Bir de vasiyeti olduğunu ve bu vasiyeti Sümbül Sinan'a veriniz diye emrettiğini bildirdiler. Sümbül Sinan hazretleri, hocası Çelebi halife Muhammed Cemaleddin Efendi'nin vefatına çok üzüldü. Kur'an-ı Kerim hatmi, ve 70 bin defa kelimeyi tevhid okuyarak hocasının ruh-i şeriflerine gönderdi. Sümbül Sinan hocasının vasiyetinde şöyle buyurduğunu gördüm. 1. Kendisinin kahveyi i Muazzama'ya gidecek acıların yolu üzerine defnedilmesini, 2. Sümbül Sinan'ın İstanbul'a gidip Koca Mustafa Paşa'daki dergahında talebelere ders vermeye başlamasını, 3. Sümbül Sinan'ın kızı Safiye Hatun'la evlenmesini istiyordu. Sümbül Sinan, hac vazifesini tamamladıktan sonra bu vasiyeti yerine getirmek üzere İstanbul'a hareket etti. Daha önce giden hacılar tarafından Çelebi Halife'nin vefat ettiği ve Sümbül Sinan Efendi'yi yerine halife bıraktığı haberi İstanbul'a gitmişti. İstanbullular Sümbül Sinan'ı büyük bir kalabalık halinde karşıladılar. Koca Mustafa Paşa'daki dergâhta bulunan talebeler de yeni hocaları Sümbül Sinan Hazretleri'ne büyük bir hürmetle bağlandılar. Sümbül Sinan burada talebelerini yetiştirmek için elinden gelen bütün gayretini gösterdi. Onların nefislerini terbiye etmek ve tasavvufta üstün derecelere vasıl olmaları için çok çalıştı. Bu şekilde binlerce talebe yetiştirdi. Talebeyi yetiştirmekte çok dikkat ve itina gösterirdi. Huzuruna gelip de isteyeni boş göndermezdi. Talebelerinin içinde Merkez Efendi'yi çok severdi. Onu teveccühleriyle yetiştirip olgunlaştırdı. Ona kızını vererek kendisine damat kabul etti. allah Teala'nın emir ve yasaklarını... 37 yıl İstanbullulara duyurdu. Padişahlar dahi Sümbül Sinan Hazretleri'nin huzuruna gelir, onun feyz ve bereketlerinden istifadeye çalışırlardı. Sümbül Sinan, Cuma günü ve kıymetli gecelerde İstanbul'un büyük camilerinde vaaz ve nasihatlerde bulunurdu. Hatıralarda Sümbül Efendi Şeyh Yakup anlattı. Sümbür Efendi, talebelerin mücahededeki yani nefsin istemediklerini yapmadaki tembelliğini görünce, ''Biz 18 yıl sırtımızı yere koymadık ve bir yere de dayamadık. Tehiyatta oturduğumuz gibi oturarak uyuduk.'' buyurdu. Günah işlemiş bir mührid kapıda bekliyor, dergaha girmekten çekiniyordu. Soğukta kapıda titreyen adamla konuşan Sümbül Efendi, halinden hemen derdini anlamıştı. Elini omzuna koyarak şöyle dedi. Bak kardeşim, tevbe kapısı her zaman açıktır. Cenab-ı Hak, şirk üzerine ölen dışında her günah hafedebileceğini bildirmiştir. Böyle müjde karşısında bu tevekkülsüzlüğün, bu çaresizliğin neden? Abdestini tazele ve halkamıza katıl. Tevbe ve tevbende sebat et, gerisini Cenab-ı Allah'a bırak. Zerre kadar haksızlık yoktur o yüce makamda. Şeyhinin dediğini yapan Nürit kısa sürede büyük mesafeler kat ederek Sümbür Efendi tarafından Anadolu'ya irşat vazifesi için görevlendirildi. Habib Kasım oğlu Ali, Şeyh Sümbür Efendi zamanımızın Cüneydi'dir. O'nun zamanına erişmemiz bizim için büyük bir nimettir derdi. Halifelerinden Nazım Efendi anlatıyor. Tüm sözlerini Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme dayandırırdı. O'nunla ilk tanıştığımızda bana ilk namazı ve tesbihatı öğütlemişti. Mütevaziliği tüm İstanbul'a yayılmıştı. Ziyaretine gelen her insanla ilgilenir, herkesle seviyesine göre sohbet ederdi. Çocukları çok sever, her zaman çocuklara ikramda bulunurdu. Bize de hikmet ehli olmamızı öğütlerdi. Dünyadan elini eteğini çekmeyi uygun görmez, halkla beraber olmamızı isterdi. Kendisine keramet atfeden ve kendisinden keramet bekleyenlere en büyük mucizenin Kur'an-ı Kerim olduğunu söylerdi. İyi niyetli bazı müritlerin kendisi hakkında söylediği sözlerde haddi aşmamaları konusunda sık sık uyarırdı. Dünya işleri için kendisinden yardım isteyenleri hep Kur'an okumaya teşvik ederdi. Sizin ilacınız Kur'an-ı Kerim'de. Sabah namazından sonra Kur'an okuyun. Rabbim size hikmet kapılarını açacak dedi. Bu reçeteyi uygulayanların dünya işleri de hal yoluna girer ve dergaha Huzur içinde gelirlerdi. Şeyh Ramazan Efendi anlatıyor. Kendisiyle bir rüya üzerine tanışmıştım. İlk sohbetinde intisap ederek sohbet halkasına dahil oldum. En çok nazarımı çeken özelliği sürekli zikir ve ibadet halinde olmasıydı. Peygamberimiz bile sürekli zikir ve ibadet halindeyken bizim haddimize mi Allah'ın zikrinden geri kalmaktı? Sohbet halkasında bulunan bir genç, anne babasını ihmal ederek dergaha gelip günlerce çıkmıyordu. Bu durum zamanla ihvanların dikkatini çekti ve durum Sümbül Sinan Efendi'ye bildirildi. Sümbül Sinan Efendi, yaşlı anne ve babasını ihmal eden müridi yanına çağırdı ve şöyle söyledi. Bak evladım, Cenab-ı Allah yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de anne ve babamıza, Öf bile demememizi emretmektedir. Ama duydum ki sen ana babanı ihmal ederek dergahımızda bulunmaktaymışsın. Unutma ki bizim yolumuz Kur'an yoludur. Kur'an'ın bir hükmünü ihmal ederek burada bulunmak bize yakışmaz. Şimdi ana ve babanın rızasını al. Onların ihtiyaçlarını gider ve gönüllerini yeniden kazan. Hemen Sümbül Efendi'nin dediklerini yapan genç mürit Kısa süre sonra ana babasıyla dergaha geldi. Onların rızasını almış ve ana babası kendisinden razı olmuş şekilde evlatlarını Sümbül Sinan Efendi'ye teslim etmişlerdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük Şeyhülislamlarından Ahmet İbni Kemal Paşa, Sümbül Sinan'a büyük bir hürmet gösterir, geldiği zaman kendisini en üst tarafa oturturdu. Muhammed Çelebi isminde bir talebesi anlattı. Sümbülü tarikatının şeyhi olan Sümbül Sinan hazretlerine talebe olmuştum. Dergahında bulunuyor, onun hizmetiyle şerefleniyordum. Bir gün kendisinden izin alarak Gelibolu'ya gitmiştim. Orada bir haram işleme durumuyla karşı karşıya kalmıştım. Nefsim harama meyletti. Tam onu işlemek üzereydim ki gözüme Sümbül Sinan'ın hayali göründü. Onu görür görmez utancımdan kıpkırmızı oldum. Ne yapacağımı şaşırmış bir halde haramdan uzaklaştım. Bir gemiye binerek İstanbul'a geldim. Hemen dergaha koştum. Hocam Zümbül Sinan'la kapıda karşılaştım. Beni görünce, Ey Çelebi! Benden çekinmen güzel ancak gerçek çekinilmesi gereken Allah'tır. Rabbinin seni devamlı olarak görüp gözettiğini, olduğun ve yaşadığın her anın Aldığın her nefesin hesabını vereceğini unutma. Bundan böyle nerede bir haramla karşılaşsam hemen hocamın sözlerini hatırıma getirir, haramlar gözüme çok kötü halde görünürdü. Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim Han, Şah İsmail'i çaldıranda mağlup ettikten sonra Mısır'ı fethetmek üzere yola çıktı. Şam'a geldiğinde Mısır'ın fethinin kendisine nasip olup olmayacağı düşüncesi zihnini kurcalıyordu. Bunu çok sevdiği Hasan Can'a anlattıktan sonra, bizi bu hususta ferahlatacak allah Teala'nın dostlarından bir veli varsa ona niyetimizi anlatalım. ''Acep ne buyuracaktır merak eder dururum.'' buyurdu. Hasan Can da ''Devletli sultanım, Emevi caminin bir köşesinde sabah akşam Allahu Teala'yı zikreden bir derviş var. Belki sizin meselenizi halleder.'' dedi. Bunun üzerine Sultan Selim Han sabahın erken saatlerinde camiye gitti. Tarif edilen bu zatı Allahü Teala'yı zikreder buldu. Yanına gelip selam verdi. Sorusunu soran Selim Han şu cevabı aldı: "Ey Muzaffer Sultan, İnşallahü Teala Cenab-ı Hak Mısır'ın fethini sana müyesser edecektir. Allahü Teala'nın bütün sevdikleri seninle beraberdir." Allahü Teala yardımcın olsun. Mısır'ın fethinden sonra İstanbul'a döndüğünde oradaki Sümbül Sinan'dan gafil olma sakın dedi. Yavuz Sultan Selim Han bu müjdeye ziyadesiyle memnun oldu. Şükür secdesine kapandı. Sümbül Efendi'nin Vefatı Sümbül Sinan Hazretleri 1529 senesinde allah Teala'nın izniyle vefatının yaklaştığını anlayarak dostlarıyla ve talebeleriyle vedalaştı, helalleşti. Talebeleri başucunda Kur'an-ı Kerim'den Yasin-i Şerif suresini okudular. Sümbül Sinan Efendi son nefesinde kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Vefat ettiğinde 80 yaşındaydı. Kabrini koca Mustafa Paşa'daki dergahının ortasına kazdılar. Cenazesini Fatih Camii'ne getirdiler. Alimler, veliler, devlet erkanı ve binlerce İstanbullu cenaze namazını Şeyhülislam Ahmet İbni Kemal Paşa'nın imametinde kıldılar. Sonra tekrar cenazesini dergahına getirdiler. Şimdi de mevcut olan türbesine defnettiler. O zamandan beri binlerce aşığı ziyaret ederek onun Kur'an ve Peygamberimizin sahih sünnetine dayalı yolunu takip ediyorlar.